Burada şimdi edebe mügayrı olur o. Demek ki bana itağının duasını isteğini yerine getiririm, manasını verelim daha güzel. Yoksa öteki aşıklar içindir. Ya, naz ve niyazları vardır aşıkların Allah ile.